İrya'da dördüncü kaset A ve B, B yüzü sayfa 103'ten devam. Sonra Zeleia'da oturanlar gelir İda'nın taa dibinde. Aisepos'un karasularını içen zengin Troyalılar. Başlarında Likao'nun ünlü oğlu Pandaros var. Apollon kendisi vermiştir Pandaros'a yayını. Andresteya'da Apaisos ülkesinde oturanlar gelir sonra. Piteia'da Treia'nın sarf oturanlar. Başlarında kendirden zırh giymiş Andretos'ta da Amfios var. Perketoli Meroops'un oğludur ikisi de. Meroops bilirdi falcılığı herkesten çok iyi. İstememişti gitmelerini öldürücü savaşa ama alıp koyamadı oğullarını bir türlü. Onları kara ölüm tanrıçaları sürüklüyordu. Perkote'de Praktyos'ta oturanlar gelir sonra. Festoslular, Abidoslular, tanrısal Paris Bey'in yurttaşları. Başlarında Hayata kesin oğlu Erlerin baş bu var, Ayos var. Seleis Irmağı kıyılarından Aris beyden kocaman kızıl atların getirdiği Hayata kesin oğlu Aisos. Ünlü kargıcı Pelax'ın soylarına komuta eden Hipopotlar otur, Hipopot oturur toprağa bereketli Ellasar'da. Başlarında Aesinfilizi Hipopot Plaios var. Plaios soyundan. Thro Tuğtameos oğlu Letos'un iki oğlu ikisi de Akamas'ta yiğit Peyros var Trakyalıların başında. Hızlı akan Kelespontos çevirir topraklarını. Kargıcı Kikon'ların komutanıdır Öphemos. Öpem Tanrıların beslediği Kades oğlu Trozianos'un oğlu. Rakimes komuta eder kıvrık yaylı, onlara. Onlar daha uzaklardan gelmişler Amidon'dan, uzun kıyılarından Aksios'un. Aksios yayılır tatlı bir suyla toprağa. Erkek yürekli Playmenes komuta eder Plagonyalılara. Gelmişler yaban katırlarıyla ünlü Enetlerin yurdundan, Kiatoros'ta, da Sesamos otururlar. Partenios kırma çevresinde kurmuşlardır ünlü saraylarını. Şehirleri Kronla. Aigyalos yüksek Erytroydur. Oedopos'la Epistropos komuta eder. Alizonlara daha uzaklardan gelirler gümüşün yurdu Aivy'den. Maisiallıların başında Kromis'le bilici em Emnomos var. Biliciliği kurtaramaz onu kara ölümden. Çevik ayaklı Ayakos'un torununu öldürecek onu, torunu öldürecek onu. Nasıl öldürecekse birçok Troyalıyı ırmak başında. Phokis'le Tanrı'ya benzer Atkanios yönetir Pirgeyalıları. Uzak Atkaniyadan gelmişlerdir onlar. Savaşa gitmek için yanıp tutuşurlar. Mestesle Antiposun, Antipostur Mayonalların benderi, Gigayi gölü tanıcasıyla Talay oğullarıdır ikisi de. Yürürler, Troptimoros eteğinde büyümüş Mayon Mayonyalılara. Nastes kaba konuşan Kar başında yürür. Miletos'ta otururlar. Yaprak bol, Pitiron dağında. Maynros kıyılarında. Yüksek doruklu Mykalenin eteğinde önderleri Amphimachosla Nastest'tir. Nomion'un alındığı iki oğlu Antiatmos kız gibi altınlarla süslenip gelmiş savaşa altınlar o çılgınlar uzaklaştıramaz ölümü. Ayakos'un çelik ayaklı torunu ırmak başında ezecek onu. Altınları da koca yiğit Akile usalacak. Likyalılara Sarpedon'la kusursuz Glukos komuta eder. Gelmişler uzak Likya ülkelerinden. Anforlu Ksantos'tan gelmişler. Üçüncü bölüm. Her bir ordu başta komutanları sıra oldu. Troyalılar yürüdüler kuşlar gibi çığlık çığlığa. Turnalar göklere yükselirdi hani kasırgadan sağanak sağanak yağmurdan kaçıp, Okyanos akıntılarına doğru, bağıra bağıra çığra uçarlarsa, nasıl figme yücelerine korkunç bir savaş, ölüm yokluk getirerek savaş vakti. Akalarda ateş püsküre püsküre, birbirlerine yardım için yan yana, yürüyorlardı sessiz sedasız. Notos, yeni dağ doruklarını sisle örterse nasıl, o siz çobanların hiç hoşuna gitmez dani. Hırsız içinse yedir geceden bile görür insan görse görse bir atımlık yeri karatozlar bulut gibi yükseliyordu işte böyle. Onlar çabuk adımlarla yutuyorlardı sanki ovayı birbirlerine doğru yürüyüp yakınlaşınca çıktı tanrı yüzlü Aleksandros Troyalıların en önüne. Omuzlarında bir pars derisi kıvrık yayı kılıcı ucu tunçtan iki kargısını sallayarak zorlu savaşta çağırdı karşısına cenge Argosluların en yiğitlerini. Ares'in sevdiği Menelaos kalabalığın içinde onun uzun adımlarla öne atıldığını görünce sevindi kocaman bir ava gözü gelişen aslan gibi aslan çok acıkırdı hani, bulur boynuzlu bir geyiği ya da bir yaban keçisini çelik köpekler, gürbüz delikanlılar önlemek isteseler bile çabucak parçalayıp yer onu tanrı yüzlü Aleksandros'u görür görmez işte Menelaos tıpkı öyle sevindi hele ona bir öteteyim dedi suçunu atladı arabadan silahlarıyla yere tanrı yüzlü Aleksandros'un ağzına geldi yüreği ölümden kaçmak için birdenbire geriledi ''Sığındı dostlarının arkasına. Ön sıralardan görünce onun çıkıverdiğini dağlarda insan bir yılan görürse hani nasıl ilkilir bir titreme alırsa gövdesini, yüzünü bir sarılık kaplarda yerilerse nasıl?'' ''Aleksandros işte böyle korktu Atreus oğlundan, Troyalıların kalabalığından daldı içeri. Gördü Ektor onu azarladı ağır konuştu. ''Seni alçak, seni parlak olan seni çaptım, seni öz düşmanı seni hiç doğmaz olaydın keşke.'' Ya da kalaydın ölümüne dek evlenmeden. Çok isterdim bunun böyle olmasını. Hem çok da iyi olurdu hani ne baş belası kesilirdin o zaman ne de yüz karası olurdun başkalarına. Ama da hoşlanacak gür saçlı akalar güzelliğine bakıp soylu bir öncü saydıkları adamın görünce aslında tabansız korkak kof olduğunu. Böyleyken yoldaşlarını toplayıp enginleri aşan gemilerle nasıl açıldın denize, nasıl karıştın yaban ellere, nasıl kaçırdın ta uzak ülkelerden, kargı salan erlerin gelini, güzel yüzlü kadını. Baş belası yaptın onu babana, halkımıza, ilimize sevindirdin düşmanlarını, tekmil. Rezil kepaze ettin kendini. Ares'in sevdiği menale olsa karşı koyamıyorsun ha. Onunla bir boy ölçüşte gör bak arasını kaçırdığın adam ne zaman? ''Ne adam? Sen toza toprağa bulandığın zaman göreceksin hiçbir işe yaramayacak. Yeryüzünün saçının güzelliği çalgı çalmadaki ustalığın ne de. Afrodit'in armağanları bütün ne çekinyen insanlarmış şu Troyollar. Öyle olmasaydılar senin ettiklerine karşı çoktan bir tek yerin kalmazdı taşlanmadık. Karşılık verdi tanrı yüzlü Aleksandros dedi ki, ...beni azarlamaktan hakkım var... ...hektor yerden göğe... ...senin yüreğin her zaman bir balta gibi azgın... ...bir gemustası elinde yarar kütüğü... ...vurdukça da arttırır insanın gücünü... ...azgın bir yüreğin var göğsünde... ...işte onun gibi... ...altın Afrodit'in güzel armağanlarını vurma yüzüme... ...tanhıların mutlu armağanlarını hor görmemeli... ...ne verirlerse verir onlar... ...bunları insan keyfince alamaz ki... ...iyle de istersen benim dövüşmemi... ...Troyalıları teknil akalları oturt yere... Koyun ortalarına aresin sevdiği Menelaos'la beni, çarpışalım Helen için. Bütün malı için, aslın bütün malı götürsün kadına evine. Kim üstün alır, gelir kazanırsa zaferi, an dişsin, dost olsun ötekilerde. Siz Troyalılar oturun bereketli Troyada, akalar da at besleyen Argos'a dönsünler. Güzel kadınlı aka topraklarına. ''Söyle'' dedi Hector bunu duydu, çok sevindi. Orta yerinden kavradık kargısını, durdurdu Troya ordularını, fırladı ileri. Çömelde etkilen Troyalılar işte o sıra gür saçlı akalar gerdiler yaylarını, oklarıyla nişan alıp taşlar atacaktılar. Ama erlerin başbuğu Agamemnon gürledi. ''Durun Argoslular, atmayın kanlıları. oynak Tolgalı Hector'un diyeceği var.'' Böyle dedi. Onlar da kestiler savaşı. Kala aldılar öylece. İki ordu arasında Hector dedi ki, Troyalılar güzel dizlikli akalar, dinleyin beni. Uğruna savaştığımız Aleksandros bakın ne diyor. Troyalılar teknil akalar güzel silahlarını kosunlar diyor. Besleyici toprağın üstüne. Kendisi ortaya çıkıp Ares'in sevgili Menaros'la teke tek dövüşecekmiş. Helena'ya malı için. Kim üstün gelirse, kazanırsa zaferi, alacak bütün malı götürecek kadını evine. Anne dost olacak ötekilerle de. Böyle dedi o, oradakiler hiç ses çıkarmadı. Gürnaralı Menelaos dedi ki, dinleyin şimdi beni hepiniz. Benim yüreğime girdi en çok acı. Akalarla Troyalılar ayırmalı bence. Aleksandros yüzünden çıkan bu kavgada biliyorum, çok acılar çektiniz. İkimizden kimin eceli gelmişse ölsün o. ...ama ötekiler de ayrılsınlar çabucak. Turalılar getirin koyunları haydi... ...erkeği ak olsun dişisi kara. Toprak tanrıya biri, güneş tanrıya biri. Getirelim Zeus için biz de bir tane. Ulu Priamos'u da çağırın buraya çabuk. Madem çocukları taşkın güven olmaz onlara. Andı kendisi yapsın gelsin... ...Zeusa yapılan antları bozmasın biri. Silah taşıyan delikanlıların başında yerler eser. Bir ihtiyar olursa görür önünü arkasını... ...gösterir iki ordu için en iyi yolu böyle dedi o akalarla troyalılar sevindiler umdular belalı savaşın sona ereceğini durdurdular arabaları sıra sıra indiler yere çıkardılar silahlarını dizdiler yan yana Hektor iki haberci gönderdi şehre Priamos'u çağırın koyunları getirin dedi kral Agamemnon da yolladı Taltibiso dedi koca karınlı gemilerden koyunlar getirin tanrısal Agamemnon'u dinledi o da Iris de haberci geldi Akkollu Heleneye kılığına girmişti görümcesi Laodike'nin Antenoğlu Oroğlu'nun karısıydı Laodike Antenor'un oğlu Heliakon almıştı kendine onu güzellikten yana en üstündü Priyamos'un kızları arasında Iris sofa da buldu Heleneyi. düğücek bir kumaş dokuyordu ıp kumaşın iki yüzü de üstüne savaş resimleri işlemedeydi bir sürü atları iyi süren Troyalılarla tunç zırhlı akalar arasındaydı bu savaşlar Helene oruna Ares getirdiydi başlarına Ayağı teziris yanında durdu Dedi ki buraya gel de bir gör Sevgili gelinim atları ilk süren Troyalılarla tunç zırhlı akalar Arasında neler oluyor bak Önceleri düz oğada birbirlerinin üstünde Salmışlar kan savaşı Yanıyorlardı kahreden Savaşın ateşiyle ise oturdular Sus pus olup savaş durdu Yaslandılar kalkanlarına Sapladılar toprağa uzun kargılarını Ama Aleksandros'la Menelaus, Ares'in sevdiği uzun kargılarıyla savaşacaklar senin uğruna. Üstün gelenin sevgili karısı denecek sana. Tanrıça giriş söyler söylemez bunu. Eski kocasının tatlı özlemini kodu Helena'nin gönlüne. Ana babasının yurdunun tatlı özlemini kodu. Helen'e sarındı ak çıktı odasından. Sıcacık göz yaşları döke döke. iki hizmetçisi geliyordu arkasından. Piteos'un kızı Aitre, dana gözlü Cle Clemene. Az sonra vardılar batı kapılarına. Orada batı kapılarının üstündeki kulede Pantos, Tiyamoides, Lampos, Klaytios, Ares'in filizi Hikataon. Aklı başında Oikaleonla Antenor. Priamos'un çevresinde konuşlardı ihtiyar derneğini. İhtiyarlık onları savaştan alık uyuyordu ama çok iyi konuşan adamlardılar. Ormanda ağaçları dolana dolana incecik öten Ağustos böcekleri gibi tıktı. Kulede böyle oturuyorlardı Troyalı ulular. Helenenin görünce çıktığını kuleye, şu kanatlı sözleri söylediler usulcacık. Troyalılarla akaların böyle bir kadın için yıllardır acı çekmeleri hiç de ayıp değil. Yüzüne bakan ölümsüz tanrıcalara benzetir onu. Ama gene de binse gemiye keşke gitse, gitse de bizi çocuklarımızı belaya sokmasa. Böyle dediler. Priamos seslendi, çağırdı Heleneyi. Buraya yanıma gel kızım, otur şöyle. Diyor bak işte eski kocam, hısım, akraban, dostların, bence suçlu sen değilsin, Tanrılar asıl. Onlar yırdı başıma kan ağlatan savaşı. Gel söyle bana, şu eşi görülmedik adamın adı ne? Kim bu alımlı iri yara yiğit? Boyca ondan uzun olanlar gerçi var ama onun gibi güzel olanı görmedi gözlerim benim. Bir krala benzer bu adam. Tanısal kadın Helen'e karşılık verdi dedi ki, senden hem korkarım hem sayarım seni sevgili kayınbaba. oğlumla buraya gelmeseydim keşke, evimi barkımı o nazlı büyüttüğüm kızımı, hısım akrabamı, can yoldaşlarımı bırakmasaydım, kara ölüme razı olaydım keşke. Böyle olmadı ne yapalım ki? Bak eriyip gidiyorum, gözyaşı döke döke. Neyse, karşılık vereceğim sorduklarına. At, Atreus oğlu gücü yaygın adamem ne bu adam? Hem iyi bir kral hem güçlü bir cenkçi bir zamanlar kaynımdı benim ben köpek gözlünün ya bir zamanlar öyleydi işte böyle dedi o ihtiyarın ağzı açık kaldı dedi ki ey Atreus olumlu adam tanrıların göz bebeği buyruğunda ne çok akademik anlısı var eskiden balık bahçelik Prigia'ya gitmiştim atları dört nalgiden bir sürü Prigia'ları görmüştüm Atreus'un tanrıya benzer Migdon'un halkı ordular yayılmıştı Sakarya'nın kıyılarına Amazonlar gelmişti hani erkek gibi işte o gün ''Aralarına savaş ortağı almışlardı beni. Gözleri dört dönen akalar kadar kalabalık değildiler. Sonra Odiseus'u gördü. ihtiyar sordu. ''Şunu da söyle bana kızım bu kim?'' Bir baş küçük Atreusoğlu Agamemnon'dan boyu. ''Bırakmış silahlarını. Erleri besleyen toprağın üstüne erler arasında yürüyor bir koç gibi. Süt beyaz bir koyun sürüsü içinde gidip gelen bol yünlü bir koça benzetiyorum ben onu.'' Zeus'un kızı Helen'e karşılık verdi dedi ki... ...çok akıllı Odysseus'tur o... ...Liartes'in oğlu... ...Kayalık Itake halkı arasında doğdu büyüdü... ...kurnazlıklar bilir çeşit çeşit... ...hüneri var türlü türlü... ...akıllı Antenor karşılık verdi dedi ki... ...ey kadın... ...ne de doğru söyledin bu sözü... ...bir zamanlar tanrısal Odiseus buraya... ...senin için görüşmeye elçi gelmişti hani... ...Ares'in sevdiği Menelaos da vardı yanında... ...konuk ettiydim evimde onları ağırladıydım... İkisi de boylu bostu çok akıllıydılar... Ama karışınca Troyalılar arasına Menelaos ayakta geniş omuzlarıyla dostluğunu aşıyordu. Oturdukları vakit dağ gibiydi Odiseus. Herkes önünde dokuyunca kafalarındakini. Gerçi Menelaos konuşuyordu rahat tok az söylüyor öz söylüyordu. Yaşça da küçüktü Odiseus'tan ama çok akıllı Odiseus kalkıp durunca ayakta yere dikiyordu gözlerini. Bakıyordu öylece sallanmadan sağa sola değneğini benziyordu dindik durup ne söyleyeceğini bilmeyen adama. Somutmuş bir aptal sanırdınız siz onu ama göğsünden çıkarınca gür sesini savrulurdu sözlerle palapa yağan kar gibi. O zaman hiçbir insan yarışamazdı Odiseus'la. Biri saran onun güzelliği değildi işte buydu. Sonra da Ayas'ı gördü ihtiyar sordu. Kim o öbür akalı soylu iri yarı yiğit. Argosluları başıyla geniş omuzlarıyla aşan uzun entarili tanrısal helene karşılık verdi dedi ki eşi görülmedik. Hayastır. O akaların kalesi, öte yanda Giritliler arasına, işte bak, İdomenos duruyor tanrı gibi. Girit önderleri çevresini sarmışlar, Ares'in sevdiği Menelaos konuklar da onun evimizde. Girit'ten bize geldikçe o, Gözleri dört dönen öbür akaları görüyorum şimdi çok iyi tanırım onları sayabilirim adıyla sanıyla bir anadan doğma iki komutan kardeşimi göremiyorum ama atları iyi süren kastoru iyi güreşen polideokesi orduyla sevimli lakadamyondan gelmediler mi denizler aşan gemileriyle buraya geldiler de savaşa karışmak istemiyorlar mı yoksa her gün kulağıma çalınan hani şu ağır sözleri duymaktan mı korkuyorlar ne? Böyle dedi. Bilmiyordu ki bereket fışkıran toprak çoktan baharına basmıştı kardeşlerini. Orada Damon'da, sevgili baba toprağında tanrılara ant töreni için haberciler şehir boyunca dolaştırdılar sunuları. Bu sunular iki koyundu bir de keçi tulumu içinde keyif veren çarap toprağın ürünü haberci Hidayos getirdi bir sağnakla altın taslar. Bardı ihtiyar Priyamos'un yanına kışkırttı onu. Haydi bakalım Lamedo'nun oğlu kalk. Troyalıların, Tunç zırhlı akaların uluları çağırıyorlar seni ant törenini yapmaya ovaya. Aleksandros'la Menelaos Ares'in sevdiği vuruşacaklar uzun kalkılarıyla bu kadın için. Kimsin? ''Kim üstün gelir kazanırsa zaferi, alacak bütün malını, kadını götürecek evini, ''An içecek, dost olacak ötekilerde, biz toprağa bereketli Troya'da kalacağız.'' ''Onlar da at besleyen Argos'a dönecekler.'' ''Güzel kadınlığı Aka topraklarına.'' ''Böyle dedi o ihtiyar dona kaldı. atlar arabaya koşmalarını buyurdu arkadaşlarına.'' ''Onlar da dinlediler onun sözünü.'' ''Bindi Priamos çekti dizginleri geriye, güzel arabaya Antenor da bindi sonra.'' Sürdüler atlarını batı kapılarından ovaya, varınca Troyalılarla akalar arasına, indiler arabadan ayak bastılar bereketli toprağa. İki orada ortasına gelip durdular. Erlerin başbuğu adam kalktı ayağa. çok akıllı Odysseus da onunla kalktı. Ant töreni için saygıdeğer haberciler kurbanlar getirdiler. Karıştırdılar sağrakta şarabı, su döktüler kralların eline. Aldı oğlu kılıcının yanında taşıdığı bıçağı yün kesti koyunların başından iki tutam haberciler Troya ve Aka ulularına hayettiler bu yünü Ateus oğlu kaldırdı ellerini bağırıp yakardı Zeus baba İda dağından hükmeden ulu tanrı sen Helios her şeyi gören duyan sen kurmaklar ve toprak ve siz yer altında andını bozmuş insanlara acı çektiren tanrılar, tanık olun bana koruyun candan antlarımızı. Aleksandros öldürürse Menelaosu alsın Helene'yi, bütün malını alsın, çıkalım yola biz de denizler aşan gemilerimizde. Ama sarışın Menelaos öldürürse Aleksandros'u, Troyalılar versin Helene'ye bütün malını. Antostulara yaraşır öyle bir karşılık ödesinler ki gerçekteki insanlar arasında anımsın dursun. Ama Aleksandros yere gıkılır da Priamos'la da oğulları ödemek istemezlerse bana bu karşılığı. Göç almak için ben burada kalacağım. Döveceğim savaşın sonuna alıncaya dek. Böyle dedi kesti koyunların boğazını. amansız bıçakla. Bıçak aldı götürdü yaşama güçlerini. Seyren gövdeleri Atcavus oğlu bıraktı yere. Taslarla şarap aldılar saraktan. Toprağa döktüler yakardılar hep var olan tanrılara. Teknil akalar soyalılar şöyle dedi. Ey Zeus ünlü ulu tanrı. Öbür ölümsüz tanrılar tanık olun sizde. Hangi ordu antları bozarsa önce hem kendilerinin hem çocuklarının beyinleri bu şarap gibi yerlere aksın. Başkalarına köle olsun karıları. Böyle dediler Kronos oğlu getirmedi dileklerini yerine. Gardonos oğlu Priamos onlara şöyle dedi. Troyolular güzel dildikli akalar dinleyin beni. Rüzgarlı İlyon'a dönmeliyim ben şu sıra. Sevgili oğlumun Menelaos'la çarpıştığını gözlerimle görmeye dayanamam. Kimin öleceğimize usla öbür ölümsüzler bilir. Tanrı'ya benzer ihtiyar böyle dedi, koyunları çift atlı arabasına kodu, bindi kendi de çekti dizginleri, arabaya anten orada bindi sonra. Döndüler gerisin geriye böylece İlyon'a. Priamos'un oğlu Hector'la tanrısal Odiseus ölçtüler önce dövüş alanını, sonra seçtiler kuralları salladılar Tolga içinde. Tunç kargıyı bakalım önce kim atacaktı. Ordular kaldırıp ellerini yakardılar tanrılara. Her Akalı her Toyalı şöyle dedi Zeus baba gidadağamdan titmeden ulu tanrı kim doladıysa bizim başımıza bu işleri Hades'in evine gitsin ko an dost olalım bizde. öyle dedi oynak tolgalı yine Hektorda yana çevirdi başını salladı kuralları, Paris'in kurrası fırladı birden bire dışarı ordular oturdu toprağa sıra sıra atlarıyla ışılayan silahlarıyla yanında çömeldi her adam Tanrısal Aleksandros güzel saçlı Helena'nın kocası güzel silahlarını kuşandı. Önce taktı bilekleri gümüş halkalı dizliklerini sonra kapladı göğsünü kardeşi Likea'nın zırhıyla tas tamam geldi bu zırhına. Attı omuzlarına gümüş, gümüş kapalı tunç kılıcını sonra da sağlam iri kalkanını aldı eline. Geçirdi soylu başını iyi işlenmiş yeleli Tolgasını. Tolganın üstünde yele şahlanıp dalgalandı. Avcuna uyan keskin kargısını aldı en son. Öte yandan Menelaos da giydi kendi zırhını. İkisi de zırhlarını giyinmiştiler. Çıktı biri bir kalabalıktan, biri bir kalabalıktan. Troyalılarla akalar arasında yer aldılar. Korkunçtu bakışları ikisinin de. Onları böyle görünce bir şaşkınlıktır aldı. Atları iyi süren Troyalılarla tunç zırhlı akalıları. Ölçülen alanda geldiler karşı karşıya, öfkeyle savurdular kargılarını. Aleksandros attı uzun gölgeli kargısını önce, vurdu düzgün kalkanından Atreus oğlunu. Ama Tunç delemedi kalkanı. Sert kalkanın üstünde büküldü ucu, Atreus oğlu bağırdı Zeus babaya, fırladı kargısıyla ileri yakardı. Zeus baba hiç yoktan, başıma bela getiren bu adamdan, tanrısal Aleksandros'tan, ''Öcüme alayım, ko, ko elimin altında, ezeyim onu.'' kendisini dostça konuklayana kötülük edemezsin bundan böyle doğacak insanlar arasında hiç kimse böyle dedi savurdu attı uzun gölgeli kargısını vurdu premosun oğlunu düzgün kalkanından sivri kargı geçti parlak kalkanı iyi işlenmiş sırtı deldi dümdüz geçti yanından sıyırdı gömleğini paris eğilip kaçmıştı kara ölümden gümüş kakmalı kılıcını çekti kaldırdı oldu tolgasının tepesine indirdi birdenbire kılıç oldu üç dört parça düştü elinden Atreus oğlu baktı uçsuz bucaksız göklere inledi. Bir tanrı yok Zeus baba senin gibi kahredici. Aleksandros'tan fırç alacaktım tam şu sıra. Kırıldı kılıcım çıktı avucumdan kargın boş yere. Vuramadım onu bir türlü. Böyle dedi fırladı. Aleksandros'u tolgasından yakaladı çevirdi, çekti. Onu güzel dizildi akalara doğru. Aleksandros'un tolgasından sık işlenmiş kayış gerilince... ...baktı toka çenesinin altına... ...incitti narin boynunu... ...Zeus'un kızı Afrodit keskin gözleriyle görmeseydi onu... ...ölü sığır derisinden kayışı kesivermeseydi... ...sonsuz bir ün kazanacaktı Menelaos. ...Aleksandros'u yerlerde sürükleyecekti... ...boş bir Tolga kalmıştı Menelaos'un kalın parmaklarında... ...Tolga'yı çember gibi çevirdi... ...attı güzel dizlikli akaların üzerine... ...dostlar alıp götürdüler Tolga'yı... ...birden fırladı sonra arkaya döndü... ...yanıyor tutuşuyor içi içine Paris'i ne yapıp yapıp öldürecekti ki geldi Afrodit kaptı kaçırdı onu Biz tanrıça için bu ne kolay bir işti koyu bir dumanla onu çabucak sarıverdi götürdü bıraktı yatak odasına kubbeli güzel kokulu Helene'yi çağırmaya gitti bu kez tanrıça baktı yüksek kulenin üstündeydi o Troyalı kadınlar sarmıştı dört yanını güzel kokulu başörtüsünden tutup çekti bir zamanlar La Fedamion'da yaşadığı günler Helene'ye yün eğrem bir ihtiyarın kılığına girdi konuştu ''Yünden ne güzel şeyler yapardı o kadın, Helen'e çok severdi onu, o ihtiyara benzetip seslendi tanrısal Afrodit benzeyip, buraya gel Aleksandros eve çağırıyor seni, yatak odasında köşeleri yuvarlak döşeğinde yatıyor, rubaları yırtıp seni, güzelliği bir içim su inanmazsın bir yiğitle dövüştüğüne, sanki eğlenceyi oyuna gitmeye hazır ya da eğlenceyi oyunu bırakmış dinleniyor gibi.'' ''Söyle böyle'' dedi. Helene'nin göğsünde yüreğini oynattı. Dilleri destan gerdanından tanıdı Helene Tanrıçayı. İnsanın içini bir hoş eden göğsünden, ateş saçan gözlerinden tanı onu. Titredi önce sonra boşalttı içini. ''Gene mi sensin Tanrıca? Neden hep baştan çıkarmak istersin beni? Söylesene niyetin ne? Beni daha uzaklara, Prigya'ya, e, Şirin Meonia'ya bakımlı bir iline götürmek mi? Oralarda ölümlülerden bir adamın mı var ki?'' Tanrısal Aleksandros'u yendiği şu sıra, Menelaos alıp eve götürecekken beni tam İler tutar yeri kalmamış beni, çıktın yine karşıma bir sürü düzenli. Paris'in yanına kendin git yerleş hadi. Çık ayrıl tanrılar yurdundan, bir daha ayak basma Olimpos'a Ona bak, dert edin kendine onu. Sonunda yakarısı yapsın seni, ya kölesi. Oraya ben taş çatlasa gitmem. Yakışık almaz, hoş görmez kimse. ...yapamam bir daha onun döşeğini... ...Troyalı kadınlar söylenirler arkamdan... ...hem yüreğimde benim dinmez acılarda... ...tanrısal Afrodit çok içerledi dedi ki... ...saygı bilmez kadın bakma damarıma... ...ne kızarsam çekerim senden elimi... ...seni sevdiğim kadar çok olur öfkem... ...düşmanlıklar sokarım... ...Troyalılarla danaolar arasına... ...geberip gidersin sen de bisipisine... ...böyle dedi o... Zeus'un kızı Helena'nin ödü koptu... ...büründü göz alan ak örtüsüne... ...yürüdü gitti usulcacı kimseye görünmeden... ...tanrıça da yol gösterdi ona... Varınca Aleksandros'un çok güzel evine, işlerinin başına geçti hizmetçiler apar topar, girdi tanrısal kadın yüksek davamlı yatak odasına, gülümser tanrıça gitti bir iskembe aldı getirdi, Aleksandros'un önüne koydu. Kalkanlı Zeus'un kızı oturdu iskemleye yana çevirdi gözlerini, çıkıştı kocasına dedi ki, ''Savaştan geri döndün demek, orada kalaydın da öleydin keşke, eski kocam o güçlü adam ezi verseydi seni, gücünle kargınla ünür dururdun boyuna, Ares'in sevdiği Melaos'tan üstündün hani?'' çağır şimdi onu hadi git bir daha dövüşsün seninle gelsin yok otur otur dünyada varma ileri sarışın Menelaos'la dövüşeyim deme sakın kargısı altında hiç olmazsa can verme Paris karşılık verdi dedi ki ağır sözlerle azarlama beni böyle bugün Menelaos Athena eliyle beni yendiyse bakarsın ben de onu yenerim bir gün bizden yana da tanrılar var seninle sevişelim gel şu döşekte sevgi hiç dolmamıştı içime bu kadar denizleri aşan gemilerle şirin lakademyondan seni kaçırıp kayalgada da Döşekte sarmaş dolaş olduğumuz gün bile şu anda sevdiğim gibi sevmedim seni. Tatlı istek hiç sarmadı beni böylesine böyle dedi. Yürüdü döşeye doğru. Karısı da gitti arkasından. Onlar yata dursun yumuşak döşekte, Atreusolu kalabalıkta kızgın bir kaplan gibi gidip geliyordu. Bir aşağı bir yukarı, gözleriyle arıyordu tanrısal Aleksandros'u. Ne Troyalılardan ne ünlü yardımcılardan bir tek kişi Menelaos'a Aleksandros'u gösteremezdi. Görseydi onu biri edemezdi söylemeden Menelaos'a saygıları çok büyüktü. Hem aslında Paris'ten tiksiniyordu hepsi, kara ölümden tiksinir gibi. Erlerin başbuğu Agambenon onlara şöyle dedi, Troyalılar, Dardanuslular... Yardımcıları dinleyin beni. Görün işte Ares'in sevdiği Menelaos'la zafer, haydi verin Argos'tu, ile bütün malı. Üstelik öyle bir karşılık ödeyin ki gelecekteki insanlar arasında anılsın dursun. Ateus onu böyle dedi, başlarını salladı, akalar tekmi. Dördüncü bölüm. Tanrılar toplanmıştı Zeus'un çevresinde altın avluda. Uluhere, Tanrı balı döküyordu her birine. Onlar da Troyalıların şehrine bakıyorlardı tepeden. Kaldırıyorlardı altın tasları birbirlerinin şerefine. Here'yi kışkırtmaya çalıştı oldu. Batırdı iğneyi takıldı dedi ki Menelaos'a arka iki tanrıça var. Biri Argoslu Here, biri Alko, Alarko, Meneli, Atene. Onlar yan yana gelmiş bakıyorlar şöyle uzaktan. Hesu gülümser Afrodit Paris'in yanında yürür. Ölüm tanrıçalarını uzak tutar ondan. Bak işte tam öleceği sıra kurtardı onu. Zafer Ares'in sevdiği Menelaos'ta işte Biz nasıl yoluna koyalım işimizi Yeniden ortaya zorlu savaş mı çıkaralım Yoksa oraya yeniden dostluğu mu salalım Herkese hoş mu şey buysa Kral Priamos'un ili kalsın insanlarıyla yerli yerinde Menelaos'ta götürsün evine Argoslu Helena'yı Böyle dedi o da Atene ile eve Zeus'un yanı başında oturmuşlar Troyalılara yıkımlar kuruyordu ikisi de Kızgın bir öfke sarıyordu Atene'yi Çok içerliyordu Zeus babaya ...yine de bir şey demiyor... ...duruyor da öylece... ...ama Hera tutamadı göğsünde öfkesini... ...dedi ki... ...korkunç Kronos oğlu... ...ne biçim söz bu... ...ben bunca alın teri dökeyim... ...didineyim... ...Priamos'un çocuklarını yok etmek isteyeyim... ...ordular toplayayım... ...atlarımı yorayım... ...sen kalk boşa çıkar... ...bütün emeklerimi istediğini yap... ...şunu da bil ama... ...bütün tanrılar... ...senden yana değil... ...çok kızdı bulutları devşiren Zeus... ...dedi ki... ...a şeytan karı ne diye kızarsın onlara böyle... ...düzenli ilyonu yerle bir etmek Pryamos'la çocuklarının sana ettikleri ne ki? Bir kapılardan, koca surlardan. Priamos'u çocuklarını, Troyalıları yerdin çiğ çiğ. Azalırdı hırsın o zaman. istediğin gibi yap ama sonunda bu kavga adam akıllı açacak ikimizin arasını. Sana şunu diyeyim bak, iyice kafana koy. Yerle bir etmek istersen bir günden de senin sevgili adamlarının ilini sakın eskemi yatıştırma.